Ben Ahmet Görsev, ben Atilla Aygin'im, ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız. İyi akşamlar sevgili Laflaycaz dinleyicilerim, yepyeni bir programda yine sizlerin karşısındayız. Üçüncü sezon. Üçüncü sezon ediyor. evet e, hızla devam ediyor. Hızlı başladı, hızlı gidiyor. E, çok keyifli konuklar ağırlamaya devam ediyoruz. Devamda edeceğiz. Bu akşamki konuğumuz kim Ahmet? Aa, Burcu Kapı kırmadı, hoş geldi. Maslak stüdyolarından. Evet Maslak <gülüyor> ev stüdyolarından ve çok hakikaten bir e, sürprizlerle geldi. Çünkü hem eşimin hem eşimin kardeşi bazımın çok yakın lise arkadaşı çıktı. Evet. O, o hikayeleri de dinleyeceğiz. Kadıköy Anadoluya maslak ışınlanacağız biraz. Maslak sütü diyor meşhur. Kahvesi. kahvesi evet. Bu burcu Ayşen, hoş, kahvesi. Kahvesi. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldin. Çok çok teşekkürler. Ne kadar, dinleyenler ne kadar maslak stüdyoları deyince biliyorlar. Şimdi eski bölümlerinizden bilmiyorum ama bayağı bayağı bir stüdyo yani. Siz hani ev ortamı diyerek biraz mütevazi davranıyorsunuz ama <gülüyor> Bu, bunlar zaman, evet stüdyo burası. Pandemi pandemi çocukları değil. Pandemi çocuklarınız <gülüyor> biz. Evet nasıl yapalım Ahmet yine her zaman yaptığımız gibi evet. bir eğitim Aa, hayatıyla gelelim. başlayalım. Ne kadar geriden başlayacağız burcu eğitimi. Of çok oluyor. Bayağı oluyor o zaman. Yani <gülüyor> İlk okuldan mı? Yani. Ortaokuldan <gülüyor> mı? Eee <gülüyor> ilkokuldan mı bilmiyorum ama. Tabii Öl çok sen nereden çıkıyorsun? Evet. Örnekal. Örnekal ilkokulu ile Mehmet Örnekal. Evet. Evet. evet. Onun güzel güzel okulları, değerli okulları, okullarından. Kadıköy'den Kadıköy'üne evet. evet. evet. Ee, ardından da Kadıköy Anadolu Lisesi. Onu hep anlatırken şey diyorum, Kadıköy Anadolu Lisesi sınavlarına ben Kadıköy Anadolu'da girmiştim. O zamanlar hatırlarsınız belki özel okul Anadolu Lisesi sınavları ayrı ayrı liste, ilkokuldan sonra Tabii. sınava giriliyordu. Babamla beraber gitmiştik pazar günü, sabah sınava girdim yemekhanede. Bayıldım yani 12 yaşındayım o zaman işte, ilkokul bitecek, hazırlığa başlayacağım. Ya dedim burayı kazansam keşke falan diye böyle bir de çıktıktan sonra sınavdan aşağıda çamlık vardı. O zaman <gülüyor> muazzam bir yerdi yani. Şimdi okul e, bu kentsel dönüşüme girdiği için kadıköy dolu biraz üzgünüz biz mezunlar evet, olarak. Evet. Yani bir yer kentsel dönüşüme giriyorsa önce ağaçları keserler zaten. Bizdeki <gülüyor> kentsel dönüşüm anlaşığı <gülüyor> <Maalesef>. böyledir maalesef. <gülüyor> maalesef. <gülüyor> maalesef ki bizim okulun bahçesinde gerçekten hani minik çapta bir ormanlık Ola. alanımız vardı. Ee, ve sonra da işte orayı kazandım. Yani hayatımın hakikaten en çok isteyip de sahip olduğum şeyi herhalde o çocuk aklımda <gülüyor> o zaman Kadıköy'ün da lisesiydi. Ama şöyle bir biz geneline baktık. Ondan sonra ne istediğinizse olmuşum. Yani geleceğiz. ya da Yollara şöyle geleceğiz. olabilir. Ya da e, olanlar istediklerimdi diye de belki çevirebiliriz. Evet, hani. türü, güzel, güzel. E peki lise sonrası? Lise sonrası İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik Biyoloji Fakültesi'nde 4 yıl. Ee, orada da mesela okurken koyun doliyi hatırlarsınız o dönem bütün evet. dünyayı klon, sarsızmıştı klon, klonlanmak doli, falan biz de o üniversitede maydanoz klonluyorduk <gülüyor> Türkiye'de o dönemde peki isteyerek, i̇steyerek girdin o zamanlarda girdim. çok herhalde yeni bölümlerden miydi yoksa ya hı? şöyle isteyerek girdim dedim de yani tekzip gibi olacak şimdi kendime de bizim dönemde böyle biraz o hani düşünüyorum mimarlık da yazmıştım mesela ben hı -hı. Hani nasıl bir istemekse yani geniş çapta böyle bir. E, tıp da istiyordum bir yandan. Hani sayısalcıydım. Ya çok da herhalde ne istediğimi de belki de bilmiyor muydum diye de zaman zaman hep düşünürüm onu. Ama girdikten sonra iyi ki girmişim dediğim gibi. okudu yani. Evet. Ya bizim zamanımızda bir okula girip böyle bir iki sene deneyip ya bunu istemiyormuşum ben diyecek bir şansımız hiçbir zaman olmadı. Biz bir puanla bir yere girdik. Hani adam Kış günü denize atlamış. Nasıl yaptınız bunu? Demiş, dönmüş arkamdan kim itti demiş. Ya <gülüyor> Aynı, bizim hikayede bizim ha. eğitim hikayelerimiz böyle. Yani arkamızdan evet. kim itti? E öyle evet, ister istemez yani sistem herhalde birazcık buna itiyor insanları. Evet. E, peki Burcu, o moleküler biyoloji ve genetikle bitmedi okul hayatı. Bitmedi şöyle, ben okulda kalırım istiyordum. Hani o zaman bu e, özellikle bu biyoteknolojide ve genetikteki çığır açan Hı. gelişmelerin olduğu dönemde fakat o dönem sevgili dekanımız Dinçer Hoca şey dedi ya kızım dedi ne yapacaksın dedi hani Türkiye'de böyle bir klon falan bunlar çok dedi hayal yani Tabii. olabilecek şeyler burada klan var deseydi klan, Tabii, klanlar klanlar var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya dedi İsrail ya Kanada hani yurt dışına gitmen gerekiyor öyle olunca pek dedim ben ne yapabilirim ilaç sektöründe iş bulabilirim diye düşündüm ve işte o dönem Birçok yabancı ilaç firmasının insan kaynaklarını son sınıftayken telefonla arıyordum. Şimdi düşününce çok çocukça geliyor. Bayağı hani internetten telefonunu bulup insan kaynaklarını arayıp ya ben işte son sınıfta okuyorum, okul bitince ilaç sektöründe çalışmak istiyorum. Ne yapmam gerekir diye soruyordum. Sonrasında da işte önce yüksek lisans yaptım. Yüksek lisans yaparken gece programına gidiyordum okulda. Gündüzde ilk önce böyle bir distribütör bir firma. E, ithal vitamin getiriyor bir tür Hı -hı. firması tam gerçekten hani böyle patronaj derler ya yerli bir patron <gülüyor> hani asla Ama sağlık vitaminlerin faydası olmuş size? Ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o dönem yani ithal e, parayı kazanabilecekleri hani her şey distribüsyonu yapılıyordu şey e, ilk göz butmapını getirmiştik mesela Türkiye'ye. Yani işin en magazinsel kısmı Vallahi, oydu herhalde. Evmuşallı e, o zaman silikon yaptırmış yeni. Biz böyle reklamlarında onu kullanıyoruz falan. Öyle bir bir buçuk senelik Dönem. master yaparken öyle bir dönemim Dönem. var. Sonra yani, ilaç sektörü. Sonra ama. ilaç sektörü. Elaylı ile önce 8 sene. 2 sene de Johnson Johnson. Baya bir 10 senelik şey oh, var. Evet, evet. Sektör tecrübesi var. Abi sen şimdi öyle bir hale getirdin ki Burcu makinalı tüfek gibi gidiyor. Durduracağız. <gülüyor> evet, evet. Durduracağız. Ee, durduracağız ama. Sevgili Burcu kapıyı durduralım bir... Ara verelim. Verelim miskinci. mi? Bir parça Vermeyelim. peki tamam verelim ee, bu ikinci üniversiteye gelecektim ama o daha sonra kronolojik olarak da daha sonra olduğu bayağı için bayağı yeni bitti hadi tamam <gülüyor> süper onu bir dahaki sorulara bırakalım ee, Lars son ve Paulo Frezu'dan gelsin tamam. Tam mevsimine böyle, göre bir mevsimine parça mevsimine göre bir parça seçmişsin Atilla'cığım o dinliyoruz geldi. hep birlikte ...akşamlar laflayacağız dinleyicileri. Ee, üçüncü sezonun... ...79. parçasındayız. Programındayız. Diyeyim. Program. Evet. Parçaladık programı. <gülüyor> yani. Parçalar bayağı. lira <gülüyor> falan buldu. <gülüyor> Bulduk <mu? gülüyor> Aa. Burcu Kapı. Kırmadı bizi, kalktı. masla kadar geldi. Allah'tan havalar güzel. Trafik nasıldı gelirken? İnanmayacaksınız yani. çok kolay geldim. Yani Karşıdan geldin için, değil mi? Evet. Yani, yani şanslısın. o çıkış saati... ...bir saati aslında ama... Ters trafik Hı. herhalde. Süper. Ben düz trafiğe yakalandım, zor geldim. Çorladım. Çok çok mücadele evet, arabanın bahredin. motorunu bozup geldim. Arabanın motoru evet. bozuldu falan filan böyle. Peki, geldik dedik ki, Kadıköy Anadolu, İstanbul Üniversitesi. Ondan sonra bir master program var İBİY, evet. 7 Tepe. Evet. Sonra ilaç firmaları nerelerden? Ondan sonraki hikaye nasıl gidiyor? Ondan sonraki hikaye ilaç sektöründe, e, yani 10 yılın 8 senesinde psikiyatri çalıştım ben. E, hiç unutmadığım bir şey vardır. Erenköy ruh hastalıklarında bir tane hasta bakıcı. ilk çalıştığım zaman ağırlıkla da e, işte sinir hastalıklarına çalışıyoruz. Marka yöneticiliği yapıyorum. Benim ilacım da şizofreni ve bipolar ilacı. Dolayısıyla da hani psikiyatride çok çeşitli hastalık da, hasta da, Gördüm, ee, hep şey diyorum yani insanlar kolunu bacağını kaybettiği zaman bir şekilde hayatını yine de zor da olsa sürdürüyor ama akıl sağlığı hmm. hayatın şey hani nefes alıyorsunuz ama hayatın durduğu aslında bu bir ilaçların çok acayip bir şey evet. bu ilaçların herhangi bir faydası oldu mu peki mesela kullananlara? Tabii ki tabi ki Tabii ki yani pahalı ilaçlar söyleyeyim. mı bunlar yoksa nedir mesela ben bu ilaçlardan alıp meclise dağıtabilir miyim <gülüyor> <gülüyor> uzan bedava. Bayağı akıl sağlığımız. <gülüyor> biz, biz de kendimizi de kurtarırız akıl sağlığı olarak. Hı -hı. Böylece. Ya şöyle ee, çok fazla Hasta da gördüm. Mesela kongrelerde de konuşmalara gelen işte eski hasta diyeceğim. Tabii ki hani bu e, komple bir grip gibi iyileşebileceğiniz bir şey değil. Hayat boyu hmm. bir ilaç kullanıyorsunuz ve ilaç tedavisinde kalıyorsunuz. Ama e, biz hep şey derdik, yani hayatta üretkenliğiniz ve hayatın içinde varoluşunuz devam ediyor en azından bu ilaçları kullandığınız zaman. Mesela bir hastayı söyleyeyim çok... E, Profesyonel bir fotoğrafçı Everest'te tırmandı, hani tırmanışlarını fotoğrafladı. Ama bir şey hastası. Yani hepimiz mesela John Nash'i film olarak biliyoruz ama bir gerçek hayat hikayesi, hani muazzam bir zeka baktığınız zaman. Ee, o yüzden tabii ki yani ilaç tedavisi şart ve e, sürekli bir ilaç tedavisinde olmak, olmak. gerekiyor. Bu böyle fazla. Bu da... Kafası çalışan insanlarda daha fazla belirtilen bir hastalık mı oluyor? Yoksa şizofreni için diyorsanız değil. Öyle değil. bir ilişiklik hani Yok. bir makale, bir çalışma ha. sadece zeka seviyesiyle alakalı değil. Genetik faktörleri evet var. Eee da yani 30 yaşların başında yani mesela erkeklerde daha sık görülüyor kadınlara göre 30 yaşların başında işte belli travmalara hmm. bağlı o tetikleyici Tetikliyor bir rengi. unsurla belki hayatta yeniden ortaya çıkıyor Biz gibi. Biz kurtardık yani. Türküsü geçtiğimize göre. <gülüyor> evet ondan. Ama şey söyleyecektim. O zaman işte ilk gittim çok tedirginim. Hani ilk defa görüyorum. Ruhsal hastalıklarına bilmiyorum hani hiç yolu düşen olmaz. Çok zor bir midir? branş yani. Ee, dışarıda bahçede için. hani hastalar dolaşıyorlar. Ürkütücü olabiliyor genç yaşta gittiğinizde bir tane hademe Aha. herhalde görmüş o halim şey demişti. Korkma korkma önce alışırsın sonra karışırsın demişti. Çok iyi ee, <gülüyor> Evet <gülüyor> öyle oldu ya. Çözmüş yani. adam bak işi. <gülüyor> Zaten asıl doktor onlar. O da doğru. <gülüyor> o ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde paspas yapan Hadem'e bütün doktorlardan daha bilgilidir. <gülüyor> e, hakim oraya hakim. hakim. Evet. Peki Burcu ilaç sektörünü bir 10 sene sonra bıraktın. 2010 yılında bıraktım. 30'lu yaşların başı gibiydi. Hem çok seyahat ediyordum. Birkaç sene oldu yani. Siz çok naziksiniz gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> çok naziksiniz. Ee, o aralar şeydim böyle işte ayakkabı ilaçta çalışırken ayakkabı tasarım eğitimi almıştım. Hobi tamamen. O, nasıl, o, o nereden geldi? Yani aklına nereden geldi öyle bir şey? Yani Annem ressam. Yani hep benim de çizgim çok iyiydi. Ee, ayakkabı, yani her kadın kadar ayakkabıya düşkündü. Ama bir yandan da hani hep böyle karalarken ayakkabı karalıyordum yani. Hani herkes kağıda böyle Interesan. mesela telefonla konuşurken ya da bir şey karalar ya ben hep ayakkabı karalıyordum. Şurada kız kıza konuşuyoruz. Ben de Gibi. çok düşkünüm kadın ayakkabısı. <gülüyor> Oradan sonra ayakkabı tasarım eğitimi aldım, o zamanlar ilk önce şey yaptım, kendi web sitemi açtım ama ilaçta çalışıyorum hala. Ee, online dedim ben böyle hani bir bakayım ne oluyor yapabiliyor muyum falan ama birer birer yapıyorum, yaptırıyorum bir tane ayakkabıcı tavladım hani böyle imalat yapacak bana. Bu ee, eğitimi nereden aldın? Böyle bir eğitim mi var? Var, var. Türkiye'de, yani sendikaya bağlı aslında. Evet. Ee, biraz böyle meslek okulu gibi düşünün, meslek yüksek okulu gibi. Öyle bir eğitim var. Oradaki hocalardan birinden aldım ben ders. Evet sarıgül o zaman şişli belediye başkanıydı street design week diye bir şey yapıyordu şişli sokaklarında aa dedim ya ben de burada ayakkabı yapayım o tam meşhur sokağın marka ismi vermeyeyim diye söylemiyorum karakoldan girersiniz o mağazaların olduğu sokakta oradaki en köşedeki ağacın tepesinden böyle 3-4 tane ayakkabı sallandırdım ben de sonra bir tane kadın o ayakkabılardan birini gördü telefon etti ya ben dedi bunu çok beğendim nasıl ulaşırım alırım diye aa dedim ya ben satabilirim çok, o zaman demek ki bunları ve fakat sonra ilaç sektöründe uyarı falan aldım tabii. Yani hani Ne yapıyorsun sen? Niye bizler? böyle bir daha başka bir iş yapıyorsun? Ha. Hani conflict of interest diyorlar ya. Aslında e, bir çıkar çatışması yok. Yok aslında arasında. tabii ki. Ama yine de e, sorun oldu. Gerçi sonra sorun oldu. E, i̇laç sektöründen ayrılıp aradan bir 6-7 sene geçtikten sonra da mesela o zamanki insan kaynakları müdürüm falan arayıp bize konferans vermeye gelsene dediler. <gülüyor> <gülüyor> Çok Güzel. yönlü liderlik falan gibi konularda da bir de <gülüyor> o, konuşmaya evet. çağırdılar sonra. Dönem devir değişti arada evet. <gülüyor> ilginç ilginç. Ve öyle ilaç sektörüne bıraktım ben ayakkabıcı bildiğiniz kunduracı oldum. O, o iş şu anda bir battı B battım. battı battı <gülüyor> ticaret yapamadım. Ee, evet ticaretle ee, alakalı değil bu memlekette Kette, eğer e, bir tasarım bir üretim Namus'un iş yapıyorsan Sen, evet, batma ayakta, şansın yüzde 80 90. Evet, ayakta Şans yerber işte giderse yüzde 10 kurtarırsınız ha. durumu çünkü burada işte toprak alıp sattınız mı apartman alıp sattınız mı araba alıp sattınız mı burası yürüyü akulum ya öyle yani ben mesela Bosna'da Bosna Ersek'te işte moda hastasında defile misiniz? yaptım ee, anne tarafımda var da yani çok hani bence Türkiye'deki herhalde birazcık destek birçok insanla suyunu de, evet. öbür tarafı Aynen. çıkacak evet. e, defile falan yaptım ama mesela şey o kadar beni şaşırtan noktalardan biridir o biz de mesela moda haftası yapıyoruz İstanbul'da. Çok sponsorlu, ne bileyim yabancı konukların geldiği, iyi markaların olduğu moda haftaları da düzenlendi. Ben mesela o dönem hani burada da bir ayakkabı defilesi yapalım diye tutturduğumda Düzenleyenler de, tasarımcılar bile hani diyorsunuz ya kendi tasarımcı Hı -hı. olanlar bile çok mesafeli diye yani sen bizim elbiselerimizin altına ayakkabı yap Hı -hı. diye bakıyorlar ama yurt dışında öyle değil öyle yani değil, tabii. yurt dışında ayrı bir çanta da ayakkabı da e tasarım yani mutlaka mutlaka hmm. evet, evet. ya tasarımın her türlüsü keyifli çünkü bu bir serüven e tabii ki bir yerden başlıyorsun Hı -hı. ve nereden çıkacağını bilmiyorsun ve o adrenalin o heyecan Hı. yaşama bağlıyor insanı müzik de böyle ya, tabii, evet. resim böyle ya, bütün bu, tasarımlar bu, böyle biz yani biz bir bankacı sonuçta. değiliz çünkü orada gelen rakamları alt alta toplayıp tık tık tık yani bankacı olmak benim için çok zor bir şey ama iyi bir bankacıysan belki o da iyidir ama tasarımcı olmak tercihimde onun için tasarım inanılmaz doğru, doğru. evet ne Peki, yapalım bir parça devam arası, edeceğiz bir parça arası verelim müsaadenizle bir parça arası verebilir Lütfen. miyiz efendim buyurun efendim Troy gelsin. Terilin Carrington'dan dinliyoruz. Haydi bakalım. Sevgili laflayacağız dinleyicilerim, Keyifli sohbetimiz e, tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşamki konuğumuz sevgili Burcu Kapı. Eğitim dedik. Birazcık ilaç sektöründen bahsettik. Tasarım, ayakkabı tasarımı ve markadan bahsettik. Onu batırdık. Batırdık onu. Batırdıktan sonra bir e, enteresan bir şekilde spor sektörüne bulaşma var. Batırdıktan o, sonra değil, değil aslında. Değil, he, yani arada mı? Yani şöyle bir düşünüyorum. Ben üniversiteyi bitirdikten sonra hiç mesela tek bir işim olmadı. Hep bir işim varken... ...paralelinde başka bir şeyler de vardı... ...ve zaman için hep aslında hobilerim de... ...işim oldu. İş oldu yani. O yüzden hani... ...siz dediniz ya, istediklerine ...programın başında evet. olmuş diye... ...belki de olmasını... ...istediklerim, sevdiklerimi zaten... ...ken çağırdım Çağırdınız. ve peşinden gittim... ...gibi oldu. Ee, Şimdi bayağı bir spor konuşacağız... ...futbol evet. konuşacağız ama... ...bunun evveliyatı ne yani... ...hani çocukluktan beri bir... Yani, ...şimdi futbol he. enteresan... Yani hani voleybol başka bir spor belki olur da futbol da yüzdüm, seni bağdaş... Yani gençliğim, <gülüyor> <çocukluğunda> <gülüyor> yüzdüm yani gençliğimde çocukluğumda yüzdüm. lisanslı yüzüyordum profesyonel. E, Sporla ilgim vardı yani. Ailede hani her Türk ailesindeki <gülüyor> baba figürünün futbola ilgisi kadar... Maç hani seyretti ve şey de, yaptım, Evet bir gitme. futbol eksik olmaz yani. E, dolayısıyla seviyordum hani futbol hepsi... Sevdim yani Kadık Yondol Sesi dedim ya biraz evvel çok meşhurdur Kadık Yondol Sesi'nin e, futbol maçları işte o dönemler mesela şeydi liseler arası böyle İstanbul'da turnuvalar çok olurdu bize toplanır toplanır giderdik. E, turnuvaların yapıldığı yerlerden bir tanesi de Vefa Stadı. evet doğru. Vefa Stadı'nda bir e, okul maçında ayağımda kramponlar altımda şort caddeye koşup taksiye girip Stadı öyle terk ettiğim vardır. <gülüyor> Kırmızı kart mı gördün? O kartın rengi artık kırmızıdan da çıktı başka renklere geldi. <gülüyor> Dolayısıyla hep bilgim vardı yani futbola. Peki Ve... yani şeye bulaşmak yani profesyonel O da şöyle oldu. Sektöre girmek nasıl oldu? İlhan kan çok severim. Bir gün hep birlikte maçı izliyorduk. Galatasaray Fenerbahçe maçı vardı böyle yüksek hararette izleniyor ortamda da maç. Aa dedi sen dedi baya anlıyorsun ya futboldan dedi. İşte o bir radyo grubunda o dönem. Çok kazık soracağım ha, birazdan. Öyle mi? <gülüyor> <anlıyorsunuz>. Hadi bakalım. <gülüyor> şey e, bizde dedi sen dedi bir program yap dedi. Ama ben hani bir yanda aa pardon bu olurken ben yaş sektörünü bırakmamıştım daha. Tabii. Johnson Johnson'daydım o dönemde. E, dolayısıyla ayakkabı işinden önce başlamışım. O daha da eski, evet, ayakkabıdan evet, da eski. Ondan önce. Ama ee, senin sektörde ilaçta uyarı alman normal artık. Normal değil mi orada? Normal. Kaşılmış mı? Cansının cansında topa pudra koyup böyle. <gülüyor> <gülüyor> İlk onunla radyo programına başladım. Konuk ağırlıyorduk. Bir arkadaşım daha vardı, onunla birlikte yapıyorduk. Futbolun içindeki böyle hani figürler, teknik direktör, futbolcu, eski futbolcu, işte hakem gibi. Konu kalıyoruz, Aynı böyle sohbet programı sizin yaptığınız gibi arada şarkı çalıyoruz. Böyle Konuya hakimsin abi. ama yani futbola hakimsin anladığım kadarıyla. E, o, o, yani, onu, yani ilk başladığın zaman da evet, böyle. Evet, evet. Yani izleyici gözüyle hakimdim. Sonrasında biraz daha yayıncı gözüyle Hı. de tabii hakim oldum. Hı -hı. Valla ilginç, güzel. O hala da devam ediyor devam tabii. Devam ediyor. Ayakkabı işini açtığım zaman o dönem Lig TV'di ismi e, Dijitürk'te. E, radyoyu bıraktım. Lig TV'de program yapmaya başladım. Tutkumuz, Tutkumuz futbol. Tutkumuz futbol. Yedi sezon sürdü. Yedi Çok sezon uzun. yedi sene yani. Yedi sene. Hem de o zamanlar ülkede çarşamba günü akşam muhteşem yüz yıl var deli bir hmm, reyting şeyi of ya. of yani of tam saatte giriyorduk. <gülüyor> evet. Çok güzel çok keyifli bir programdı. Ee, böyle futbol hikayeleri daha çok. Futbolun Türkiye'den da belki tutuşma. biraz bir bitit daha iyi olduğu zamanlar mıydı veya daha nasıl diyeyim yani? Neye şimdi bunu bilmiyorum. sana söylemek bilmiyorum ama ne kadar doğru? Yani ben bayağı soğudum Türkiye'de futboldan. Yani hep yani böyle değil miydi? Vallahi bu kadar değildi belki de. Ben çaresini biliyorum düzeltmenin futbolu Türkiye'de. Nasıl olacak? E, emin ol. Yani bunun bir tek çaresi var. Aa, kavga ortamından uzaklaştıracaksın futbolu. İşte belki evet ondan bahsediyorum. Bir, yani başarılar olsun. Ilk, i̇lk başlayacak yöneticilerle bu. Arkasından ikinci sırada antrenörler. Kavga eden oyuncuları kovacaksın direkt. Kavga eden futbolcuyu direkt kovacaksın. Ben hatırlıyorum gençliğimde. Ben hakem olsam diyordum maç başlar başlamaz orada belli tipler var. Çağıracaksın hemen sarı kartı bir göstereceksin <gülüyor> daha ilk dedikten sonra. Ondan sonra devam edecek maç. Yani çünkü bunlar böyle kavgayla beslenen. Türkiye'nin şu andaki en büyük sıkıntısı bu. Yani bu futbolda da vardı. her yerlerde var vardı. Evet, vardı. ama futbolda bu yok. artık tepe, tepe noktasına ulaştı. Yolda araba kullanırken böyle insanlar. E tabii spor olduğunu unutuyor insanlar orada. Yani düşürseniz bir antrenör. Bugün bu bunlar bu saydığım isimlerden birçoğu milli takım düzeyinde, milli takım antrenörü olmuş hala ağzından köpükler fışkırarak aa, örnek oluyor diğerlerine diyelim. Bir kere bunlar en başta başarı oranı ne olursa olsun bunları kafadan kovacaksınız. Hakikaten yani kavga ortamıyla beslenen bir coğrafyada olmak hepimizi yoruyor. Cumhurbaşkanı da herkesle kavga ediyor. Kimse yok da ben kendi kendine ediyordur. Onu görmüyoruz. <gülüyor> Olabilir. Evet. Yani bu Olabilir. kavga ortamından uzaklaşmak lazım. İşte Atilla'nın dediğinde onun için katılıyorum. Futboldan soğudum. Evet ben de senelerdir seyretmiyorum. Çünkü artık kavga görmek istemiyorum biliyor musunuz? Evet yani o biraz herhalde genel bir e, yıpranmışlı doğru doğru e, evet, spor adesi yasetsi yok tabii, o sadece futbolla ilgili etmesi değil. etmesi gibi bir durum ama e, şimdi artık hani eskisi gibi de değil yani 20 yıl önceyle hadi benim hatırladığım daha yani geriye gittiğimde 20-25 yıl geriye kadar gidebiliyorum. E, 50 yıl öncesi de yani babamla konuştuğumuzda onun çocukluk dönemine de gittiğiniz zaman o zaman futbol spor aslında sadece ama şu an artık hani bu bir spor değil bence bakış açımızı da futbola belki o yüzden değiştirmemiz gerekiyor. Hı -hı -hı. Evet Hı -hı. profesyonel bir spor dalı gibi gözüküyor olmasına rağmen artık bir sektör mega endüstri işte, gibi buna şey oldu tabii. deniyor ya tabii. yani bu bir eğlence sektörü inanılmayacak büyüklükte hacimde bir e, paradan, paradan, endüstriden tabii. bahsediliyor sadece hani bu futbolcuların, teknik direktörlerin aldığı para değil yani yatırımcıların, sponsorların e, stat isimlerine kadar var. Yani Real Madrid stadını yenilediği zaman tepesindeki işte e, kral şeyini kaldırın diyor sponsor. Kaldırılıyor. Taç kaldırılıyor. Bilmiyorum, yani e, birçok aslında artık kavram da futbolun içerisinde. Futbolu spor branşı olmaktan, sadece spor branşı şey olmaktan, olmaktan çıkardı. Çok çıkardı. büyük bir endüstri haline geldi. Burcu peki bir şey soracağım. Yurt dışında da bu kadar kavga ortamı var, var mı? Aynen bizimki gibi birbirini yiyor herkes. Yani hani şimdi tahmin ediyorum neyi örnek verdiğinizi söylerken. Yani işte ben bunlara da mesela o tip programlara da ya da hani bu tip yaklaşanlara da sporun içerisinde yayıncı olarak. Onlar da evet ben de tasvip etmiyorum ya da izlemiyorum. O benim tercihim. Ama bunları da izleyen bir kitle var. Onların da ee aslında hani bunu kavga etmek amacıyla değil hani bir takım rating ya da işte show diyorum ya o da onların şovunun evet, evet, bir parçası. Doğru. Hani neden mesela kadın kuşağı deniyor ya o sabah kuşağı programlarına <gülüyor> en tüylerimi diken diken eden bir tanesi yani hani. Ayırıncılıkla başlıyoruz evet. Tıpkı o, o programlar gibi ya da işte çeşitli yarışma programları gibi. Evet. Bu da bir format bence medyada. Bizde yemek programında bile yemekten önce kavga Tabii. seyrediliyor. ve yani mesela ben iş yerinde bazen dikkat ediyorum sırf, sırf kavga var diye program seyrediliyor e, yolda mesela. Yolda düşünün yolda yani e, trafik tıkanıyor kaza var herhalde diyorsunuz. Evet var ama karşı şeritte evet, ve sizin evet. şeridinizdeki insanlar kavgayı seyretmek için durduğu için Dur, sizin şeridiniz siz tıkanıyor. Kitleniyor. Yani, işte aynı, evet, i̇zliyoruz maalesef. yani i̇şte kavgayı izliyoruz. Bununla beslenen izliyoruz. bir şey var, bir, bir güruh var yani. İlginç. Atlatacağız evet. herhalde bunları da evet. Yok canım. Bu kafayla, <gülüyor> bu kafayla. İli <gülüyor> olmaz. Topa kafa atma, duvara kafa at. <gülüyor> peki. Peki. Ne Şeyden, televizyon programının haricinde televizyon programı var. Bugün mü? Hayır hayır, sizin. Yani Bunun bugün itibariyle evet, evet. biliyorsunuz. Bugün televizyon programı var. Beansports'ta e, maç günleri, dört gün e, Z raporu diye bir program yapıyorum. Maç sonu bittikten sonra günün karşılaşmalarının Z raporunu aldığımız. E, milliyette yazıyorum spor yazıları. E, yeni bir kitabım çıktı. Kitaba kitaba, evet. kitaba geleceğiz. Kitaba ayrı geleceğiz. o zaman ona. E, bugün başka ne yapıyorum? Başka bir şey yapmıyorum. Bu kadar. Daha, zaten vakit kalmadır <gülüyor> <gülüyor> bence de. Evet. O zaman biz hemen bir parça girelim. Devam tamam. edeceğiz. A road Midnight. Gelsin. gelsin Steve Coleman and the Five Elements'ten dinliyoruz. <gülüyor> akşamı bizi izleyecekler için iyi akşamlar. Cuma sabahçılar için günaydın diyelim. Burcu Kapı'yı misafir ediyoruz. Futboldan konuştuk. Benim aklıma bir şey geldi. Ben çocukken şeref stadına futbol maçına giderdim. Taşların üzerine otururduk. Orada eski gazeteleri toplayan insanlar vardı. Onlar gazete satarlardı taşa oturmayalım diye. Ve gazeteyi şöyle satarlardı. Oku oku minder yap. <gülüyor> yani bizde gazde okuyup minder yapmaya yarar. Peki futboldan başka demek ki yazıyla da alakamız var. Var. Evet. Var. Ama okuyup okuyup minder yapmayacağımız Yapmayayım. kitaplar bunlar. Onları <gülüyor> dinleyelim sizden. Ee, 2017 yılında ilk kitabım çıktı. Hiç pas vermiyorsun. Hani nasıl bir kitap diye soranlara ben mizah kitabı diyorum. Çünkü gerçekten mizah kitabı kadın erkek ilişkileri üzerinden futbolu anlatan ağırlıkla da futbolla hiç ilgisi olmayan kadın ya da erkek insanlara futbolu sevdirecek ve böyle biraz hani ABC'si ya da giriş 101 denir ya evet. biraz böyle futbol 101 gibi işte statlar derbi nedir hangi derbiler derbiler tarihi niye o takımların arasında böyle bir rekabet var işte yurt dışına gittiyseniz bir maça gidecekseniz mesela maç turizmi neler yapmanız gerekir ee, ...popüler isimler... Bu ...futbol dünyasındaki... Buldum? ...hiç pas vermiyorsun. Yani çok hoş ya. Yani. <gülüyor> çok teşekkür evet, ederim. Çok evet. evet. yerinde bir isim. Evet. Evet. Çok tabii o Fikir Teatrisinde bulunduk... ...editörlüğümle o zamanlar... Ee, ...birlikte çıktı isim. Evet güzel bir isim. Bizim ismimizi de Atilla koydu. <gülüyor> Laflayacağız. Laflıyoruz da. Evet. Çok laflıyoruz. Güzel. Evet sizi susturamıyoruz buyurun. <gülüyor> Arıyorum için ben giriyorum böyle. O ses tonları da değiştirmek için. <gülüyor> Beni bırakırsanız ben çünkü ben de yayıncı olduğum için saatlerce konuşup ben size soru sormaya başlayabilirim yani. Ben doğru, de doğru, doğru, oraya doğru gidiyoruz bir sonra. Sonra. Biz başımıza bir şey gelmesin diye arada giriyoruz. Eee <gülüyor> <gülüyor> 2017'de çıktı. Hiç pas vermiyorsun. Bu senede mayıs ayında Muaz diye bir romanım çıktı. O daha çok yeni bebek. Ondan bahsedelim biraz. Çünkü Bahseden. o başka bir boyuta taşıdı senin yazarlığını. İnkılap yayınlarında, İnkılap kitabı hı hı. evinden çıktı. İstersen birazcık hem konusundan bahset. ve yani o Ne itti seni veya ne ilham verdi bu, bu kitap için sana? Ee, ben 2016 yılı, 2016-17'dir herhalde ilk... Ee... Ailem bebek görüntüsünü hepimiz hatırlıyoruz kıyıya vuran Ege kıyılarında. Yani Suriye iç savaşı başladıktan sonra işte o ilk e, kaçıp göç etmeye çalışanlar. E, Ümran Dakneş'i de hatırlarsınız o da ambulansta yes. üstü başı toz içinde şok bir halde duran bir çocuk vardı hepimiz üzüldük yani hani üzüntüleri yarıştırmak değil aslında oradaki şey ama ben de çok üzüldüm ve etkilendim sonrasında hani bir tık daha öteye taşıyıp onu bir şeyler de yapmak istedim ee, bir gazeteci arkadaşımı aramıştım ilk önce dedim ben ne yapabilirim yani hakikaten atamıyorum bir türlü aklımdan bu düşünceyi de ya, yani iki yaşında bir bebeğin ceseti kıyıya vurmamalı yani dün, koskoca dünya ya yani bir bebek barınacak yer bulamıyor olmamalı ee, ki o dönem hatırlarsınız şeydi işte Bulgaristan'da tren yollarında ölenler evet. var sınırı kapattığı için Macaristan'a kadar gidip giremeyip evet. yine yollarda ya telef oldu insanlar hakikaten evet. ee, ilk STK'larla ben o dönem çalışmaya başladım ee, ardından Birleşmiş Milletlerin işte Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun e, çocuklarla mülteci çocuklarla ve artık hani Türkiye'de kamplar vardı o dönemde bir kısmı kamplarda bir kısmı bir hayat kurmaya çalışıyor ve belli yerlerde yerleşikler. Onların entegrasyonu Türkiye'de kalacaklar yani artık kalacakları da belli oldu. Peki o zaman hani toplumda nasıl Türkiye, diğer Türk çocuklarla birlikte kaynaşıp sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürebilirler temalı? Ve işte sporu o zaman yani benim belki de hani kuvvetli olduğum alanı olduğu için sporu bir araç olarak kullanıyorduk futbolu çeşitli böyle spor organizasyonları futbol organizasyonları üzerinden Türk çocuklarla bu mülteci çocukları bir araya getirip onların biraz daha kaynaşmasını sağladığımız işte projeler geliştiriyordum ve sahasını uyguluyordum birkaç yıl sürdü bu böyle o dönemde de tabii çok fazla aile ve çocukla tanışma ve temas kurma imkanım işte. oldu çok çok sarsıcı hikayeler var gerçekten yani şimdi bugün sokağa çıktığımızda ben de dahil olmak üzere memnun muyum? Değilim ev sahipliği yapmak yani göç çok zor bir konu Hakikaten yani her iki taraf için de göç eden için de ev sahibi ülke için de çok zor. Ve yüzde yüz bir politika gerektiren bir konu. Yani Kesin. sadece işte açık kapı politikası Yok, bir, bir politika değildir. Değil, evet. Yani bunun bir adım daha ötesi. İşte şeyi hatırlarız hepimiz. Hani bu 50'lerde 60'larda Almanya'ya Türkiye'den işçi göçü oldu ya çok fazla. Hepimizin ailesinde eminim vardır biraz geriye tabii, gittiğimiz tabii. zaman o dönem göç edenlerdi. Ve hep onlar buraya geldiğinde bir sıkışmışlık hali varlardı. Vardı. Ne oralı gibiler, ne buralı Gibilen, gibiler. Evet. Ee, kültürel bir deformasyon da var. Ya işte o yüzden bu bir e, uyumu arttırmak için bir politikanızın olması gerekiyor. Maalesef şu anda sadece Türkiye için demeyeceğim, yani genel dünyada böyle bir e, hala iyi bir göç politikası yok, yok dünyanın. Hiçbir yerde. Sadece evet. tabii bu Çok onları kötü. gelenleri barındırmak veya karınlarını doyurmakla alakalı bir durum değil. O kültürü onlara entegre etmek lazım. Onları da burayı kazandırmak lazım. Hı hı. Yani sadece burayı değil, dünyaya kazandırmak lazım onları, insanları. Tabii böyle bir politika uygulanmıyor. Hı. Biz e, Avrupa Birliği'nden kaç para alacağız diye o kadar insanı buraya sokuyoruz. Hı, tabii. Onlar da bize parasını ödüyorlar. Bunlara bakın diye ya hayvan barınaklarından farkı olmayan yerlerde bir yaşam sürdürüyor onlar. Ve biz de o parayı burada ne yapıyoruz? İç ediyoruz herhalde. İç ediyoruz. Eskiden lüplemek diye bir şey vardı. <gülüyor> Onu çoktan açtık artık. Açtı artık. O kesmiyor artık. artık. lüp sesi bile gelmiyor. <gülüyor> o kadar doldu ki o hazneler. Peki Burcu bir şey soracağım şimdi. Ben kitapla ilgili eleştirilere bakarken hakikaten çok ciddi olumlu eleştiriler var. Bu senin ilk romanın. Yani bunun bir arka planında bir eğitimin... Çünkü yani bir, bir yazar, ilgilim. bir Semih, roman yazmak çok kolay bir Semih şey olmasa gerek. çalıştım ben ilk kitaptan önce. Semih Gümüş'ü belki tanırsınız. İsmi, e, ismen, i̇smen, evet. Çok kıymetlidir gerçekten. Ee, onun yazarlık atölyesinde bir süre devam ettim. İlk kitabı çıkartmadan evvel çalışmıştık. Bu kitaptan evvel bir daha çalışmadım biriyle. Ee, i̇yi bir editörüm var. Ee, onun dışında da zaten muaz, gerçek bir hayat hikayesi. O... Ee, ben hani olumlu gelen eleştirilerin büyük kısmının olumlu gelmesindeki en büyük sebebin bir gerçek hayat hikayesi olması. İki de 14 yaşında bir çocuk aslında bu bahsettiğimiz. Muaz bir isimmiş ben bilmiyordum. Evet. Muaz nedir diye Arapça, sordum. Arapça sığınan korunan demek. Aha. Erkek ismi, erkek çocuk ismi. Sığınan korunan. Güzel. Evet maalesef bir bu konu. De Milliyet gazetesinde yazılarınız var. Evet. O yeni başladı bu sene. Yeni mi başladı? Evet. Bu sezon yani. Onlar spor yazıları. Spor anladım. yazıları. Spor yazıları. Evet, evet. Haftalık spor yazıları. Peki. Müzik arası vereceksek sonra soralım. İstersen verelim. Oradan dönüşte soralım. Peki. Aa, Niki Yanovski. Yanovski'den, Yanovski'den geliyor. Nicky Yanovski. Quiet Nights of Quiet Stars diyelim. Korkolado'nun Korkol. güzel bir yorumu. Evet. Yeni yorumu. Peki. Quiet nights of quiet stars Quiet chords from my guitar Floating on the silence That surrounds us Quiet thoughts and quiet dreams Quiet walks by quiet streets, And a window that looks out on Coco oh, how lovely, this is where I want to be, here with you, so close to me, until the final flicker of life's ember, I who was lost and lonely, believing life was only, A better tragic joke I found with you The meaning of existence My love Rıcaz dinleyicileri Burcu Kapı'yı misafir ediyoruz. Atilla Aygin'in parçaları seçti. Ben Ahmet görse ahkam keseceğim bu akşam. <Gülüyor> Kes bakalım. Kesiyorum. Şimdi futbol diyoruz ve çok büyük kitleleri peşinden sürükleyen bir mecra halinde burası. Ama öbür tarafta çok büyük başarıların olduğu ve o kadar fazla insanın peşinden sürüklenmediği. Fakat benim için çok daha... Keyifli olmasına sebeplerinden bir tanesi işin içinde kadınların başarısının çok yüksek olduğu bir voleybolumuz var. Hmm, niçin voleybol dahi ikinci planda? Tabi kültürel bir şey de bu. Hiçbir şey yok ya sokakta iki tane taş koyup çocuk futbol oynayabiliyor ama bir voleybol ve bir basketbol için bir saha, bir kapalı salon, bir yerler, başka bir teçhizatlar gerekiyor. Ama ben bu memlekette hmm, kadınların Kendine çok fazla yer bulamamasıyla birlikte bizim gibi e, gelişmekte olan ülke diye adlandırıyorlar. Gururumuzu kırmamak için geri kalmış yerine. E, burada kadın sporunun bu kadar ön planda olmasının ve başarılı olmasının çok hoşuma gidiyor. Bunun bir altyapısının sebepleri var mıdır nedir? E, voleybol için Voleybol için söylüyorum. Ama atletizmde de var böyle başarılar. bu futbolda yani daha çok paranın yatırıldığı yerde daha az başarı var. Ya şöyle evet daha çok para yatırılıyor kesinlikle futbolda. Sponsorlar daha fazla. Reytingi çünkü izlenirliği daha fazla. Sadece Türkiye değil dünyada da öyle aslında. yani Evet Avrupa'da da belki amatör branşlar diye geçiyor. Bence bir kere kodlama yani isim hmm. bunu telaffuz ederken kulüpler bazında orada bir... E, Çarpık bir durum var yani siz futbol dışındaki branşlarınızı aslında amatör branşlar gözüyle bakıyorsunuz Öyle bu mi? evet <gülüyor> ya yani mesela yüzme hani ben de bir kulüpte yüzdüm ee, bizim çok iyi yüzücülerimiz var hani olimpiyatlarda derece yapan ya da işte biraz evvel atletizm dediniz handbol e, su topu hani bunlarda da zamanda Hı -hı. çok güzel derecelerimiz vardı ama Bakalım. bu saydığım e, olimpiyat branşı olmasına rağmen birçok branş amatör branşlar diye geçiyor kulüpler bazında zaten. Bu bir kere bakış başlıyor. evet yani isim kodlaması bile böyle kodlandıktan sonra haliyle bütçenizi de bir kulüp bütçesi olarak ilk önce futbola ayırıyorsunuz Tabii. getirisi de daha fazla ee, başarı neden voleyboldaki kadar yani düşük bütçelerle daha yüksek e, başarılar elde ediliyor evet diğer branşlarda belki çünkü işte hani makas açıldı deniyor ya gerçekten futbolda aramızda çok ciddi bir fark var işte şimdi şampiyonlar ligi haftasındayız bugün akşam maçlar var dün vardı evvelsi gün vardı ee, işte 60 milyon euro işte 40 milyon euro 30 milyon euro bir oyuncunun bonservisine sadece paralar, paralar geliyor ki bizim yani tek bir kulübün bir sezon yaptığı transfer rakamının yanından geçmiyor yani bir oyuncunun bütçesi ee, biz bütçesi çok ufak ee, milli takımlara da burada perişan olduğumuz i̇şte aslında. Bir de o da onu soracaktım. Evet, o da var yani. Şu anki milli yani, takımlarla bu Farjouatalarla tekrar da nüfusu var. Evet. Bütçe sıfır. Biz gene rezil oluyoruz. İşte ben evet, bunu orada görüyorum. O da yani. evet, bilmiyorum. Bunu başka tabii bir kültürel şey de var mutlaka. Yani mesela kadınla oynayan voleybolculara bakıyorum, hepsi inanılmaz eğitimde. Hı hı. Ama öbür tarafa bakıyorsunuz, bu kadar böyle bir eğitim yok. Şöyle mesela benim de arkadaşlarım vardı lisede profesyonel futbol oynamayı tercih eden o dönemler işte altyapılara e, rezerv takım deniyor ya şimdi de o zaman evet. paf takım deniyordu. Hı hı. E, çok zor e, profesyonel yani üniversite hayatıyla mesela e, spor hayatını profesyonel anlamda yürütmek hı. gerçekten ben zor, zor olduğuna o dönemde mesela şahit oldum. E, çünkü siz işte kulübünüz mesela kiralıyor Rize'ye işte kiralıyor ne bileyim Buca'ya. E siz İstanbul'da üniversite kazanmışsınız ne yapıyorsunuz o sene kaydınızı donduruyorsunuz eğer futbolcu olmak istiyorsanız e gidiyorsunuz bir sene dondurdunuz iki sene dondurdunuz zaten araya o zaman girdikten sonra kopuyorsunuz bir kere kafaca kopuyorsunuz e bir yandan da artık bir mesleğiniz olmuş olmaya Olayım. başlıyor o zaman tercih oluyor bir anda Ta, biraz ya da tabii maalesef evet. bir eğitimi okuyacağım. ikinci plana atıyorsun evet. evet o zaman peki sistemde bir hata var Voleybolla bence burs. <gülüyor> Voleybol nasıl? Buluyorsunuz. Bu, çok yani çok, çok mutluyuz. Yani kızlarla ilgili gerçekten çok evet. mutluyuz. Biraz evvel dediğiniz gibi hani ben pozitif ayrımcılık kelimesini de aslında sevmiyorum. Çünkü o da bir çeşit ayrımcılık yine. Bir şey değişmiyor. Ya yani kızı, erkeği fark etmez amatör branşların hepsinde başarı geldikçe ya o işte spor ülkesi olmak deniyor yani neden mesela Kuzey Avrupa ülkeleri hani çoğu spor ülkesi çünkü çok farklı branşlarda disiplinlerde e, illa şampiyon olmanız gerekmiyor yani bize e, ilk ben bu işi yaparken de hep aynı şey söyleniyordu işte 2010'da başlamıştım 2022 yılı, 12 sene geçmiş çok kısa benim. Hani spor medyasındaki ömrüm. Ama mesela daha e, yaşça geçkin abilerle konuştuğumuzda biz 45 sene önce de aynısını söylüyorduk Hı -hı. diyor. Önemli olan mesela turnuvalarda derece sahibi olmanız değil. Evet kızlar mesela çok ciddi derecelerimiz de var ama önemli olan orada olmak. Önemli olan her sene Avrupa Şampiyonası'na gitmek. Dünya Kupası'na biz en son ne zaman gittik? Yani şimdi işte bir ay sonra Dünya Kupası başlayacak Kasım'ın ortasında. Evet. E, niye mesela biz de Türkiye'yi desteklemeyelim? Daha heyecanla izlemez miyiz turnuvayı Kesinlikle. orada takım olsa? Kesinlikle. Ee, yani Ekvator, Costa Rica Costa Rica her sene Dünya Kupası Kupası'na gidiyor evet. yani çok komik böyle baktığınız zaman Ekvator her sene Dünya Kupası'na gidiyor ya bizde bir şey de yok böyle bir sürdürülebilirlik veya bir nasıl diyeyim böyle bir konsistensi de yok şeyde yani bir sene bakıyorsunuz işte Dünya Üçüncüsü oluyor bir hmm. Dünya Kupası'nda öbür Dünya Kupası'nda yok bile evet. yani bunu nasıl başarıyor diğer Avrupa ülkeleri ya küçük ülkeler bile işte demin söylediğim gibi Costa Rica her dünya kupasında var. Yani evet. Belki coğrafya olarak bir şansları daha fazla. Hani Avrupa belki biraz daha zor bir evet, şey. Evet. Gruplar ama yani Türkiye'de artık bu devirde bir yere gelmiş olması lazım. Kesinlikle. Futbolda bu kadar yatırımlardan bu kadar şeylerden sonra. Bir de sonra... hani böyle şey hani daha da böyle sosyolojik olarak inceleyelim bunu derseniz zaten nüfusları karşılaştırıyorsunuz. Yani Hırvatistan işte her senelik baş şampiyonu da dünya bu başarılı da yani yani nüfus araştırması yapsanız işte erkek nüfus araştırması yapsanız işte e, yaşı futbolcu olmaya denk gelecek popülasyonu ayırırsanız e gene Türkiye büyüktür birçok ülke tabii, tabii. çıkıyor. Ama bu sırf sporla ilgili değil sanatta da öyle. Yani işte Orası daha bir Birçok şeyde yani biz bu işte 80 90 milyon diyoruz ama hani oran olarak bakarsanız işte sanatçı sporcu başarılı insan sayısı oran çok düşük. E 80-90 milyon neyle beslediğinle alakalı <gülüyor> bir durum var yani. <gülüyor> Ekmekle sadece <gülüyor> beslersem. <gülüyor> evet, Bakanlarla <gülüyor> beslersen evet olacak, o, Benim kafamda bir sorun var. Atilla müsaadenle soracağım. Lütfen. Türk milli takımı ele alıyoruz. <gülüyor> futbol milli takımı peki çok güzel ve burada Türk çocuklar oynuyor. <gülüyor> Ama antrenör Türkçe bilmiyor. Ben size sorayım mesela Türk milli takımı futbol ya da voleybol. Çünkü mesela voleybolda da yabancı hocamız İtalyan, var. Yani, evet. Evet. Sizce milli takımların hem bir branşta olursa olsun hocası Türk mü olmalı? Aa, bir kere tabii Türk olmayabilir ama oradaki her insanın da çok iyi, iyi bir lisan biliyor olması lazım o komünikasyonu kurmak için. Şimdi milli takımda futbol milli takımında bir araştırma yapsanız Almanya'dan gelen Almancılar hariç hangisi lisan biliyor? Komunikasyon nasıl kurulacak bu Hı. bağlantı nasıl kurulacak bir kere onun için soruyorum bu soruyu yani oraya gelen bir antrenör evet çok iyi bir hoca olabilir derdini nasıl anlatacak oradakiler? Şimdi kulüplerde de öyle aslında yabancı hoca geliyor bir tercüman var e, oyuncularla tabi orada daha fazla yabancı oyuncu yerli oyuncu karışımı havuz karışık olduğu Tabii için takımlarda daha, evet. belki anlaşıyorlar ama Türk oyuncularla yabancı dil bilmiyorsa tercüman aracılığıyla anlaşıyorlar. Ee, ama mesela bu son Faryo Adaları e, geçtiğimiz iki maçtaki durumdan sonra zaten şu an konuşulan ve e, altı çizilen noktalardan bir tanesi milli takım düzeyinde o. Yani o aidiyet duygusunu belki de oyunculara aşılayacak. Maçı kaybettiği zaman e, belki de o üzüntüyü daha fazla yaşayacak. Çok... Sadece hani spor disiplininden ziyade bir de hani bayrak ve renk aidiyeti üzerinden de üzüntüyü ve e, sevinci belki de paylaşabilecek birini acaba mı olmalı sorusu mesela şu anda e, çok konuşulan sorulardan bir tanesi o yüzden hani ben dedim ben onu bilmiyordum bunu ya ilgilenmiyorum çünkü. <gülüyor> ya o enteresan <gülüyor> ama kafanda... şimdi yani senin soruna gelirsen bence öyle bir zorunluk olmamalı hı hı. Ya, sonuçta bu hani deminden beri konuşuyoruz bu çok büyük bir mega sektör haline geldi yani bir şey gibi hani bir şirketin CEO'su Türk şirketin CEO'su yabancı olabilir mi den bir farkı kalmadı bu işin Evet. Bir de tabii şöyle Pep Guardiola'yı Türk milli takımının başına getirseniz muhtemelen maç da kaybetseniz kimse tartışmayacak. İşte, ya da yabancı evet. oluşum evet. Şimdiki hocamız e, genç takımlardan buraya geldi. E, tecrübesi yok. Hani A takım düzeyinde tecrübesi yok. Dolayısıyla hani e, hırpalanmaya biraz daha müsait bir CV gibi duruyor ortada. Biz biraz da seviyoruz herhalde böyle kolay insan harcamayı. O her yerde herhalde yani, değil mi? Yani çünkü evet başarı, hızlı başarı bekliyor herkes. Dediğin gibi yani sonuçta çok ticari kaygılar var işin sonunda yani. Tabii, tabii. Evet, maalesef. Aha, ben tabii çok fazla bilgim yok futbol hakkında. Hakikaten yok. Fakat hep böyle bunları görüyorum. Biz devamlı şu haldeyiz. Bütün spor dallarında genelde sınırın öbürlü tarafına geçtiğimiz anda... İşte yenildik ama ezilmedik diye bir şeyimiz var neredeyse. Evet. Atasöz o haline gelmiş. Yani yenilmek <gülüyor> evet. normal ama işte ezildik mi ezilmedik mi mesele ama bu. Tabii bir sıfır mı yenildin, beş sıfır mı evet. ezildin. Ama şey yani ben ona şöyle katılıyorum. Ee, spor yaptığınız zaman mesela yani illa kaybedeceksiniz. Bir, bir taraf kazanacak, bir taraf kaybedecek. Bugün kazansanız yarın kaybedeceksiniz. Doğru. Kaybetmek de bir kültür ya. Yani o kaybetme kültür. Nasıl kaybettiğiniz çok önemli. Hani biraz evvel ya ben mesela bir daha ticaret yapmam. Çünkü ayakkabı içinde bence kaybettim. Neden de sonrasında baktığımda ha diyorum evet çünkü şu yüzden kaybetmişim. E, oradan bir ders çıkıyor ve e, sonrasındaki hayatınızda hani bir şeyi seçerken ya da seçmezken bir karar veriyorsunuz. Bir maçı da kaybettiğinizde nasıl kaybettiğiniz bence çok önemli. Yani pes ederek mi kaybettiniz? Lakayit bir tavır içindeydiniz de mi? kaybettiniz. Rakibi ciddiye almadınız yoksa ya siz iyi analizinizi yaptınız. Hani fizik olarak hazırdınız Sahaya çıktınız ama bazen belki iklim, bazen belki rakip takım sizden iyi Çok büyük bir faktör var, tabii ki mutlaka. mutlaka. E, ve kaybettiniz mi? Yani o yüzden nasıl kaybettiğiniz bence önemli. Kesin kesin. O evet ona katılıyorum. Şimdi, ama işte satranç <gülüyor> oynayıp kaybetmek bir kabul edilebilir benim için da kaybetmek hiç önemli değil. Çünkü orada biz zar atıyorsun. Yani biz hep zar atıyoruz odaya çıktığımız zaman. Biz satranç oynamıyoruz çıktığımız zaman. Tablada da stratejiler vardır ama. Var ama yani <gülüyor> yani <evet gülüyor> ben çok severim var tablo var. oynamayı da çünkü. <gülüyor> Güzel. Bir tablo şampiyonuyla tanışmıştım. Hakikaten sordum bu soruyu. Ne kadar dedim şans. Tabii şansın payı çok fazla ama dedi bir strateji de var dedi. O tabii olmaz 10 yani ta yani. maç yapsak dedi senden şimdi. 9'unu ben kazanırım garanti dedi. Bir tane de şansın yavergiler. Ama satrançta sen, böyle bir şey yok. şey yok tabi. Yok, evet. Evet. Evet. Bizim satrancı öğretmemiz lazım. Futbolcular satranç biliyor mu acaba? Merak ettim. Ee, eskiden mesela ben ilkokuldayken bizde vardı. Yani ilkokulda öğretilmişti satranç. Şimdi yok herhalde. Bilmiyorum. Yok evet, öyle siz bir dersin. bahsediyorsun evet. Kadıköy Anadolu'dan. Örnek Al'dan. Evet. Örnek örne kal. veya evet. Aa, peki. Evet. Ne yapalım bir ara verelim bir parça gidelim. Alice Coltrane'i çağıralım. Bizi çağıralım. Başına. <gülüyor> Güzel evet etkili olabilir. E, Turiya ve Ramakrishna diyeceğiz. E, eskilerden bir parça ama keyifli bir parça. Gelsin Alice Coltrane'den. Sevgili lafliyeceğiz dinleyicilerim, kaldığımız yerden devam ediyoruz güzel parçalar eşliğinde. Bu akşamki konumuz sevgili Burcu Kapu. Şimdi eğitim hayatından ilk soruda bahsettik, konuştuk birkaç İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik dedik, Yeditepe de Master dedik, bir ara böyle bir sosyolojiye girer gibi olduk ama o sonra dedin ki o daha yeni bitti. Evet, geçen birazcık sene mezun oldum. <gülüyor> Biraz da oradan bahsedelim, o da. Bayağı bir artı ikinci üniversite oldu senin için. Evet bence çok e, devlet üniversitelerinin bazıları şu anda es Eskişehir'de var İstanbul'da var. Başka var mı bilmiyorum ama e, bir üniversite bitirip sonrasında da hani biraz evvel dedik ya aslında biraz ittiler bizi bilerek isteyerek <gülüyor> mi seçtik. Hani böyle insanların içinde kalan bir bölüm varsa evet çok geniş bir spektrum yok. E, ama okuyabilecekleri birçok branş var. Yani oradan e, eğitim işte bu akademik takvim açıklandığı zaman herkes bakıp. Ee, çok da cüzi bir rakam yani şeyi kayıt ücreti de ee, bayağı 4 yıllık lisans eğitimi alabiliyorlar ben de İstanbul Üniversitesi'de sosyolojiye kayıt yaptırmıştım işte 4 yıl evvel geçen sene bitti ee, biraz da aslında şey oldu bu işte mültecilerle ilgili çalışırkenki döneme denk geldi e, okulda çok faydası oldu çünkü işte göç olgusu da yani 3. sınıfta zaten okuyorsunuz göç sosyolojisi diye ayrı bir, bir ders, ders tamam. de var çok, çok ilginç Birçok şey yani sos zaten hani insanın olan, içinde insan geçen her şey aslında sosyolojinin temel ilgi alanı parçası, ve konusu, tabii. parçası. Daha kişisel, daha bireylerin geçtiği de psikolojinin aslında ilgi alanı. Ee, dolayısıyla e, kitabı yazmamda da evet çok faydası oldu sosyoloji okumuş olmanın. Yani benim gibi e, sayısalcı <gülüyor> ve hani hayatı tamamen matematik gözüyle görüp <gülüyor> ona göre şekillendirmeye <gülüyor> çalışan biri için çok faydalı oldu. Peki bu online mi bu okul? Şöyle e, bir uygulama var. O uygulamaya dersleriniz her dönem yükleniyor. Ve bilgisayarınızdan dersleri şey de var böyle arada görüntülü yani bir hocanın anlattığı video şeklinde de var. Tekst olarak da var. Onlara çalışıyorsunuz. Sonra işte vize ve finalde belli okullarda gidiyorsunuz. Sınava giriyorsunuz. Açık öğretim aslında. Bayağı bir üniversite tabii ya. Tabii. Üniversite eğitimi aslında. Evet. Yani, yani o dört ilgimiz yıllık açık okul öğretim üniversite. mantığı. Hmm, güzel değil. Hiç... Evet. Bu eminim ki hani kitap... Es... Sen de bahsettin, oldukça besledi sosyoloji e, okuyor kitap olmak. Kitap için de besledi, yani benim kendi adıma e, hani hayat yorumlamakla ilgili de beni besledi. E, çok fazla branş da var, yani işletme de var, işte çocuk sağlığı da var, e, felsefe var. Çok, ya yani Türkiye'de en çok tercih edilenler zaten e, sosyoloji, felsefe, tarih. Tarih. Bunlar çok tercih ediliyormuş. Bizde evet. mi? Okusak bir şeyler. Evet. Aa, ben bir ara Çok da, güzel bir fırsat aslında. Jeolojiyi gidip okumak istiyordum ben. Belki Halal vardır. Hala niyetim var yani. Jeoloji İyi diyordun, yetim. arkeoloji diyordun. bir onun sahası var evet. herhalde değil Saha çalışması evet, evet. da olduğu için o belki var. olmayabilir. Ama işte ben de işin o tarafını seviyorum. Evet. Her branş yok galiba. Her branş Her yok. Branş Her yok. branş yok. Yani mesela hani hukuk, tıp gibi böyle mesleki bir takım branşlar zaten yok. Ee, ama arkeoloji de herhalde olmayabilir. Çünkü sağ çalışması... Gerektiren evet. şeyler yok. Yani mesela çok etkilenmiştim bu hmm, yani yeni kapıda yapılan kazılara gitmiştim oradaları. Göbeklikte mi gittiniz hmm. mi? Yok gidemedim daha. Ben de orayı çok merak ediyorum evet, ben de gidemedim oraya. Bir... Evet, Fakat orada üstünü kapattılar böyle bir çadır içine aldılar koruma ile alakalı. Ben fotoğraf çekiyorum bir yandan Hı -hı. da fotoğrafçılık yapıyorum. Onun için onun üstü kapandığı zaman bana böyle bir cazibesini kaybetti biraz. Halbuki orada gün doğumu, gün batımı falan filan müthiş evet. şeyler çıkıyor. Onun de. etrafında bayağı yeni alanlar da çıkıyor şimdi. Evet. Arkeolojik alanlar. Ve yani ikinci, üçüncü Göbekli Tepe diyorlar. Çıkacak daha. Evet. evet. İşte müthiş. sahip çıkmak da çok önemli. Yani yurt dışındaki Dokan. müzelerin büyük kısmında hani New York'ta, Berlin'de, İngiltere'de Türkiye'den giden çok fazla parça var zamanında. Bir şekilde evet. nasıl gittiği belli değil yani. Belli de belli değil. Be, yani. Evet. Aslında... Yani bir gün belki gelip o parçalar geri dönebilir buraya. Ben bir yandan da hem gitmesine karşı olmama rağmen... Yani bir i̇yi yandan ki de da gitmiş diyorsun aynen, değil mi? İyi de ben gitmiş de diyorum. Şekilde, evet. Çünkü korundu. Evet. Buradaki her şeyin heykelin ucube olduğu bir ülkede yaşadığımız için onların oraya gitmiş olması... ...en azından dönme şanslarının... ...olduğu demektir e, tabii. yani. Ama biraz Bu... ucube olan heykeller var gerçekten. Var. Özellikle yeni son dönemlerde... <gülüyor> ...şehir girişlerinde falan var. Evet böyle ayran var heykeli, yani. köfte heykeli... ...falan var. Ha, evet gördüm ben de. <gülüyor> ee, ucuna köfte saplanmış bir çatal... Çatal yok. heykeli Değil var mesela. A, evet. sağ. Onlara heykel demiyoruz tabii. Evet. Ama heykele <gülüyor> ucube denmesine... ...karşıyız. <gülüyor> Doğru. Doğru. Peki Burcu biraz kitaptan... ...daha... <gülüyor> Kapsamlı bahsetmek istiyorum. Şimdi kitabın yazım süreci nasıl gerçekleşti? Yani ben bu konuda bir kitap yazsam mı diye mi başladı? Yoksa zaten bu işlerin içinde olduğun için seni o mu birazcık itici güç oldu? Ee, bir seneye yakın sürdü. Ama yazmadan önceki bir senede e, zaten hani 2016'dan beri çalışıyordum bu konuyla ilgili. E, ondan önceki yani iki sene evvelinde ya acaba hani bir kitap haline getirsem mi diye düşündüm ama o zaman kafamdaki böyle birkaç tane hani farklı çocuğun hikayesini bir araya getirmekti. İyi ki de o zaman öyle yapmamışım. Ee, üzerinden bir yıl geçtikten sonra biraz daha o hikaye de şekillendi. Ee, Muaz, Muaz'ın ailesi evlerinde de çok sağolsunlar konuk ettiler. Ee, yani çok böyle spoiler gibi olmasın diye şeyi söylemeyeceğim ama tabii, 14 tabii. yaşında bir çocuk Muaz. Buraya göç etmek zorunda kalıyorlar. Üç kardeşler ve ailenin hani o görüş sürecinde Halep'ten çıktıktan sonra başlarına gelenler aslında önce kampa giriyorlar ardından İstanbul'a geliyorlar. Şunu istedim hani başında da dedim ya ben de mutlu değilim evet yani Arapça tabela görmek istemiyorum ben de ülkemde ya da işte İstiklal Caddesi'nin son hali beni ne? de çok üzüyor gittiğim zaman. Ee, ama bir yandan da şöyle de bir gerçek var gerçekten savaştan kaçanlar için söylüyorum. Bu insanlar bir yerde barınmak zorundalar. Mutlaka. Yani Rusya Ukrayna şu anda aynı sıkıntıyı yaşıyorlar. Ve mesela beni çok etkileyen ya yani BBC muhabiri Ukrayna'da yani her yerde söylüyorum bunu bıkmayacağım da söylemekten. Savaşın o başlayıp en hararetli olduğu dönemde BBC muhabiri canlı yayında şöyle bir şey söyledi. Bunlar dedi bizim gibi insanlar dedi. Avrupalı dedi. Ortadoğu insanına benzemiyor. Sarışın, renkli gözlü bizim gibi insanlar dedi Ukraynalılar evet. için. Yani eğer Hani coğrafya kaderdir artık böyle bir Twitter sözü klişe gibi ya e, hepimiz için. Ya Orta Doğu'da doğduysanız eğer böyle biraz kavruk tenli, hani ekonomik durumu da mi? iyi olmayan Hı. bir çocuksanız, hayatta böyle bir sıfır geriden falan değil, ba bayağı on sıfır bayağı, geriden abi, tabi, başlıyorsunuz. Tabi, doğru. Ve yani kendinize barınacak yer bulamıyorsunuz. E, ama mesela sarışın renkli gözlü bir çocuksanız, otomatik biraz olarak daha hayat biraz kolaylaşıyor daha evet, kolaylaşıyor. Için, evet. Yani o Ukrayna'daki çocukları insanlar kucağına alıp severken, Hani Suriyeli çocuklar hep pis oluyorlar. İşte evet. Öyle bakıldığında. O da beni e, üzüyor mu? Işte üzüyor. Biraz. Üzüyor. Yani özellikle konu çocuklar olduğu zaman hani herkes bence eşit sevgiyi hak etmesi Hakik gerekiyor. Mutlaka mutlaka. Evet. Enteresan. Vallahi ben yani şimdi bunun karşılığında sustum. <gülüyor> Aa. Çünkü hakikaten bu göç çok büyük problem. Bu göç savaş göçü. Bundan sonra gelecek göçler... Global ısınmadan dolayı kuraklıktan ve açlıktan olacak göçler. Buradaki birkaç milyon insanın göçüne benzemeyecek tabii, onlar. Tabii, hiç bitmeyecek. Aa, onun için Avrupalı kendi renginde ve kendi göz renginde birini aramanın peşinde koşacağına oradaki insanları. O topraklarda nasıl mutlu eder, onun peşinde koşması lazım. E Güney Amerika'da evet. yapıldı mı bu mesela hiç hani e, cayır cayır yanarken tabii, ya da Afrika'da, tabii, tabii. yani sömürge dönemlerine dönelim evet. e, yerlerinde Yok. hani mutlu olsunlar denmedi yani. Tabii tabii. O, yani. İnsan götüldü, toprak da sömürüldü. Yani insan olduğunun korkunç bir açlığı var. Sevgili Burcu, bu konuştuklarımız hep ama bir bölgeye ait ve bir savaşla alakalı bir orayı sömürmeyle alakalı şeyler. Hı hı. Bundan sonra gelecek geç böyle değil. Kıtalar göç edecek bundan sonra. Açlık ve susuzluk global ısınmadan dolayı kıtalar göç edecek. Burada çıkartılan petrolün hala hı, fosil yakıtların kullanılmasının hala bunun üzerinden para kazanılmasının hiçbir değeri kalmayacak. Kıta göç ettiği vakit artık sana da yaşam şansı kalmayacak. Kalmayacak, kalmayacak işte o yüzden. Dolayısıyla onları orada yaşatabilmenin Çarpgileri bulunması lazım. Evet. Onu, onu bugünden düşünmek gerekiyor Aynen çünkü öyle. yani hani o Tik Tak Tik Tak deniyor ya evet. o Tik Tik Tak saat çalışıyor. O yüzden evet. Elon Musk şimdi gidip hani uyduydu Mars'tı. Evet. Zaten tabii. hani parası olan çok o krem döle krem tabaka herhalde kolonilerle yolunu, başka tabii yolunu e, bir gezegenlerde hayatını sürdürecek diye düşünüyoruz. <gülüyor> öyle evet, evet, öyle gözüküyor. Bence o paralar oraya harcanacağına dünyanın refahına harcansa. Bu iş çok daha evet tabii ki. Çok ne var? geçenlerde gene çok korkunç bir şey ee, Greenpeace'ten gelmişti. Her kaç dakikadır bizim programımız aşağı yukarı iki saat sürüyor. Her bir dakikada üç futbol sahası büyüklüğünde yağmur ormanı yok oluyor. Yok oluyor. Evet. Yani biz konuşurken kaç yağmur ormanı yok oldu? Bu sadece Brezilya'da. Evet sadece Brezilya'da. Hayvan çiftlikleri, yani Onu herkes hamburger, yani. Hem, eminim evet, hepimiz aynen. yiyoruz e ve seviyoruz ama, işte ama evet. bir hamburger yiyerek aslında doğaya, doğaya verdiğimiz zararın... evet, hadde hesabı yok. Evet, bu programdan sonra ben Ahmet Görsel olarak hamburgeri bıraktığımı açıklıyorum. Beni eğer gören olursa hamburger yerken <gülüyor> gelip söylesin. Dayna Kral'dan bir parça gelsin, gelsin. Evet, kralı e, olsun. <gülüyor> Frim Fram Sos diyelim, evet birazcık soluklanalım, geri döneceğiz. I'm never satisfied I want the frimp frimp sauce With the osse and fade With shafafa on the side I don't want pork chops and bacon That won't awaken my appetite inside I want the frimp frimp sauce With the osse and fade With shafafa on the side Well, you know a girl, she really To eat. And a girl she should eat right. Five will get you ten. I'm gonna feed myself right tonight. I don't want fish cakes and rye bread. You heard what I said, waiter, please. I want my fried. I want the frim fram sauce with the awesome Fay with Chef Bonfer all on the side. Shoot, doo do doo, yeah doo doo. Sure, do ya didn't say you didn't do? Yok, misafir ettik. Aa, spordan da konuştuk en sonunda Herkes klasik bir soru sorar. Türk futbolu nereye gidiyor? Aslında hiçbir yere gitmiyor. <gülüyor> bir yere gitmiyor da nereye gidiyor sorusunun cevabı. Onun için soruyorum. Şey, e, Cem Karacan'ın da değil mi? Bindik bir alamete gidiyoruz. Bir bir bir <gülüyor> e, ya umarım iyi yerlere gidiyordur. Şimdiki federasyon başkanı çok İyi niyetli biri gerçekten ve e, çok kısa bir süre oldu ama geldiğinden Merkez beri de... Merkez Bankası da iyi niyetliydi başta. <gülüyor> <gülüyor> Enflasyonu görüyorsun. Evet görüyoruz hakikaten. <gülüyor> ya e, şöyle bence e, 15 sene öncesinden daha mı iyi? Evet turnuvalara katılım düzeyinde değil belki ama oyuncu yetiştirmek konusunda daha iyi. Yurt dışında çok fazla... E, Lejyoner diyorlar ya Türk artık oyuncu, Türk evet. oyuncularımız var gerçekten ee, iyi de yerlerdeler başarılılardı ee, bundan 15-20 sene önce gidenler çok kısa sürede geri dönüyorlardı evet. hani göç diyoruz ya işte o zaman giden Türk futbolcular da bir türlü kültürel olarak o adaptasyonu sağlayamıyorlardı ee, ki iyi yerlere de gittiler ama olmadı yani bir sezon kaldılar başarılı da olmadılar geri döndüler ya da başarılı olsalar bile geri döndüler. Hani başarı da onları motive ya, etmedi, etmedi. En son Arda Turan mesela Barcelona dünyanın o en büyük kulübü. çok büyük bir olaydı o ya. E, evet. bir, yani orada tabii Messi ile birlikte aynı takımda olduğunuz B zaman B forma şansı bulmak e, biraz zor. Ama e, ama şimdiki gençler öyle değiller. Yani işte Fransa'ya gidiyorlar, İtalya'ya gidiyorlar. Forma şansı buluyorlar. Gider gitmez dil öğreniyorlar bir kere o çok önemli. Evet. E, arkadaşları hani buradan Türk arkadaşlarını taşımıyorlar oraya. Evet, daha oradan, Evet oradan arkadaş ediniyorlar. Çok iyi Dolayısıyla hani bu kuşak için biraz daha umut vaat edici bence bir durum var. Yani artık hani eskiden biz yurt dışından işte Almanya'da, Belçika'da doğan Türkleri bir an evvel hani Türk milli takımını almak peşindeyken şimdi oyuncu gönderiyor olmamız... Bu kıymetli bir şey tabii önemli ki. Önemli evet. bir şey evet. Dediğin gibi hakikaten başarılı çok ciddi sayıda oyuncu var Avrupa'da Türk evet. olarak. Yani neticede yani bizim yapımız mücadeleci bir yapı. Coğrafya olarak bulunduğumuz yer ve dolayısıyla başarılı olma şansımız çok yüksek. Yeter ki bunu bir eğitim süreciyle birlikte çakıştırıp beraber yönetebilmeyi becersek. Ya biz aslında adaptasyon ee, e, şimdi, yetisi çok fazla olan bir milletiz. He. Çalışma disiplinimiz yok bence. Sadece i̇şte belki yani... o biraz ondan kaynaklanıyor evet. olabilir. Doğru. Yani e hani sınavlara son gece çalışmakla aslında en başında başlıyor yani o sınava son gece çalışayım nasılsa yaparım diye başlıyor hep disiplinimiz o şekilde bir de bizde böyle bir genç yaşta işte isminin duyulması şöhret olman falan birazcık seni limitliyor sanki yani öyle bir futbolcularda öyle bir şey görüyorum ben yani çalışmayı mı azaltıyorlar ne yapıyorlar çok bilemiyorum ama. Ya çok fazla bence işte biraz yine eğitime de geliyor aile eğitimine de. Ee, şimdi mesela kendi sosyal hayatımızdan düşündüğünüzde e, bir eşinizin dostunuzun diyelim çok yetenekli bir çocuğu var 13-14 yaşında. Ve hani büyük kulüplerden bir tanesinde de diyelim gidiyor e, hobi olarak gidiyor. Ama oradaki hocalar diyorlar ki gelip size ya sizin oğlan çok yetenekli ya bu kalsın buradan devam etsin. Ya siz eğer mesela eğitimi yüksek bir aileyseniz, sosyoekonomik düzeyiniz de belli bir katmandaysa tercih ediyorlar mı, etmiyorlar. Ya yok diyorsunuz yani benim oğlan üniversiteye gidecek, Kesinlikle. devam etmesin. Yani bu hani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi kulüpler bile gelse aileler, yok teşekkür ederiz diyor. E, dolayısıyla e, geriye kalıyor. Biraz daha ekonomik olarak sıkıntı yaşayan ailelerin yetenekli çocuklarına. E onlar için de o çocuğun aslında oradan çıkıp bir yerlere gelmesi büyük bir kurtuluş. Yani bu sadece çocuğun kendini kurtarması değil, aileyi de kurtarması aynı zamanda. E, doğru. O yüzden doğru. de hani o para kazanmak, işte şöhret olmak e, sadece hani aslında bir ekonomik anlamda kazanç değil. değil. Başka Tabii. şeylerin de doğru. kazanımı oluyor. Doğru. Çok doğru evet. Ondan kaynaklanıyor olabilir Peki bir tane e, trafikte araba kullanırken bir üst yaya geçirdim altından geçiyordum. Yaya geçirdim üzerinde kocaman bir reklam vardı. Ne diyorum? Yenilmek kolay, yenmemek kolay. Yendim, yenildim. Fatih Hoca. Fatih Hoca. E, o, o da ayrı bir fenomen yani. Ben çok severim <gülüyor> hocayı. Evet. Ee, yani Türk futbol tarihinin çok önemli isimlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Başarı olarak da yani futbola dair mesela bir kitap yazılsa gerçekten içinde e, zafer anlarının, e, sevinç anlarının içerisindeki herhalde bir numaralı evet, sıraya yazacağımız. Evet. İkincisi de Şenol Hoca ile 2002 Dünya Kupası'na gittiğimiz dönem zaten. Hı -hı. Yani çok da fazla başarımız olmadığı için evet. arası düzeyde. E, çok önemli bir figür Türk futbolu adına. E, sayımız az. Yani evet. işte Fatih Terim, Şenol Güneş, Güneş. o yaşlarında Mustafa Denizli ki şu an üçte çalışmıyorlar aslında aktif olarak. E, sayımız az. Maalesef. Aslında yani bu yaşlara gelince eğer çalışmak yerine birilerinin elinden tutup başka birilerini çalıştırıyorlarsa, başka birileri onların yerine gelebiliyorsa bu daha büyük başarı benim için. Hı hı. Ben o gözden e, bakıyorum. birilerini yetiştirmek. Ya kimse yetiştirmediyse şey. yanlarında ve evet. hala onlardan biz bir şey bekliyorsak o da, o da bir şimdi ama bir, evet. şimdi hepsinin 3 hoca içinde söyleyeyim. Ee, mesela Emre Belazoğlu şu an Başakşehir Kulübü'nü çalıştırıyor. Hı -hı. Çok iyi durumdalar. Takip ediyor musunuz bilmiyorum. Ee, geçen haftaya kadar işte 8. hafta oynandı ligde. İlk 7 hafta Avrupa'da da. Avrupa'da da temsil ediyorlar. Evet, evet. Bugün de maçları var. Avrupa'da da Türkiye'de de hiç gol yemediler mesela. Clean sheet deniyor ya ona. Hı -hı. Ee, hiç kalelerinde gol görmemişlerdi. Bu hafta ilk gollerini yediler. Ee, çok başarılı gidiyor yani Emre'nin futbolculuğu mesela daha farklıydı, teknik adamlığı çok daha, daha farklı, farklı evet, doğru. ve hani Fatih Hoca'nın öğrencisi mi? Evet, öğrencisi mi? ve şimdi hani ben de biliyorum Okan Buruk Galatasaray'ın başında o da öğrencisi ee, yani arayıp zaman zaman birbirlerine danıştıklarını hocalara danıştıklarını ya da hocaların zaman zaman onları arayıp ya bak oğlum basit toplantısında böyle falan. dedin ama e, hani bir öyle şey. demeseydin çok diye şey fayda yaptıkları olmuş, da bir şey, evet. evet Güzel, evet. Yani ümitlisin gelecekte Türk futbolunun geleceği. Ee, ya Nuri noktadan. Şahin, Emre Belezoğlu, Okan Buruk, şimdi yeni hocalardan. E, hakikaten İlhan Palut, Konya'da. iyiler yani, hakikaten iyiler yeni teknik adamlar. Çok gençler. Volkan Demirel, mesela adam, çok hı. yeni. Eee... Ama iyi. Yani çok iyi tablo çiziyorlar. Bir kere Bravo. futbolcularla ilişkileri çok iyi. Belki kuşak olarak daha yakınlar Yakın oldukları şu an onlara. Evet, doğru. Çünkü Z doğru. kuşağı şu an oynayan oyuncular ve Z zaman, kuşağını evet. hakikaten anlamakta e, bilmiyorum evet. siz zorluk yaşıyorsunuz ama Ben, ben kesin ben yaşıyorum. Ben bayağı da. zorlanıyorum zaman zaman. <gülüyor> kesin kesin. <gülüyor> benim oğlum Z kuşağından çok önceydi. <gülüyor> Öyle mi? Kaç evet. doğumlu? 86. Evet. Ne oluyor? Y oluyor. Y. Evet. evet. Onun için... Evet. Ben y'de bıraktım işi. Bizim 90'lar 2010 kuşağı. arasıymış size. Şey, eee evet. 90'dan 2010, 2010. Peki, İginç, kuşaktan evet. kuşağa kendi var hangi kuşağı? gel. <gülüyor> o da evet çok yeni kuşaklardan değil, değil. ondan bir parça gelsin. Chitlins, Konkarni diyelim. Gelsin. Geri döneceğiz ama. Eski kuşakta fayda var. Evet sevgili laflıcağız dinleyicilerim maalesef yine çok keyifli bir programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ee, Muhammed yine her zaman yaptığımız gibi istersen sevgili Burcu'dan bir evet. gençlere ne mesajı var. Zaten Öl Kendi çok de çok şey genç süredik. bu Ziymişim. arada ama e, <gülüyor> o kadar canım, dolu dolu bir birikim var ki mutlaka gençlere söyleyecek bir iki lafı olduğunu düşünüyorum. Bizim kuşağımız bile yok. Biz bantolunu iple bağlıyoruz. Ya şimdi şarkıya gitmeden evvel Z kuşağından bahsediyorduk. Bilmiyorum mesela Z kuşağına nasıl bir öğüt ya da nasihat gibi bir şey vermek doğrudur onu da bilmiyorum. Çünkü bahsettiğimiz aslında hani gençler dediğimiz kesimi artık onlar temsil ediyorlar. Ve çok başka bir dünyadalar yani başka bir dünyaya doğdular. Başka şekilde yaşıyorlar. E hayatı da, işi de, eğitimi de. Ee, o yüzden hani söyleyeceğimiz her şey sanki e, böyle biraz havada asılı kalabilir gibi geliyor onlara konu olduğu zaman ama. Belki biraz bas verirsin. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> sadece şunu söyleyebilirim herhalde ben e, yaklaşık işte kaç sene oluyor 22 yaşında çalışmaya başlamış olsam 44 yaşındayım demek ki 22 senedir çalışıyorum. Çok fazla farklı farklı işler yaptım konuştuk biraz evvel. Genelde de hep hobim olan aslında sevdiğim şeyleri bir şekilde işime döndürmeye çalıştım. Bilerek yapmadım bu arada bunu yani enteresan planlamadım da hı hı. biraz öyle aktı demek ki oraya çekmiş yani benim araba sürekli hı. hep şeye çekti yani hobim olanları işe çevirmeye çekti daha iyi hissettim herhalde kendimi daha mutlu hissettim çünkü sevdiğim bir şeydi o benim ha bir de ondan eğer sevdiğim bir şeyi yaparken ondan da para kazanabiliyorsan o ne ala yani hani evet. ekmek üzerinde kaymak <gülüyor> olan ekmek kadayıfı yani onu önerebilirim. Yani evet, herkesin tabii ki okulu bitirdikten ve e, iş hayatına atıldıktan sonra hayatını devam ettirebilmesi için para kazanması gerekiyor ve e, Türkiye'de hakikaten çok zor iş bulmak, e, tatmin edecek bir ücrette iş bulmak, para kazanmak, terfi etmek, hani bunlar zorlu süreçler farkındayım. E, ama en azından hani bir yerden başlayıp kolay. Evet yani hobilerini de ufak ufak belki nasıl işe çevirebileceklerini düşünürlerse daha mutlu olabilirler. Şimdi ben yani, bu programdan ne aldın derse senin bir kere bir cesaretin ve yani çok ciddi anlamda bir cesurluk göstermişsin. Çünkü şimdi ilaç başta da konuştuk ilaç firmasında da kalıp Atıyorum sen 30 senede ilaç firmasında da olabilirdin Hı -hı. ama De aklında ben, şeyleri ayakkabı, denedin. Ayakkabı tasarımında kaldım. Ah, Onda e, hala aklım kaldı yani inanmazsınız. Işte. E belki gelir hala arkasın kaldı. Bilmiyorum, olmaz. Bilmiyorum çok artık hani eskisi gibi o kadar o cesareti şimdi gösteremezmişim gibi geliyor. O zamanlar daha kolay evet, diki, değil mi? Evet doğru ama cesur olmak da önemli. E siz de mesela aslında şimdi böyle bir program yapıyorsunuz farklı başka meşgaleleriniz de var hayatta aslında hani bir yandan da bu da bir iş sadece hobi de değil sizler için de o yüzden hani aslında benzer bir yoldayız gibi. Evet yani bu da bize bir biz sürprizi evet, oldu evet ama. Sürprizi buradan böyle heyecan duyuyoruz, buradan gençlere sesleniyoruz insanların hobileri olsun merakları olsun bunların peşinde koşsun bunun derdindeyiz biz. Evet. Yoksa kolumuzun altına on tane plak alıp gidip radyoda çalmak gibi bir derdimiz yoktu. Doğru evet. evet. Yani ne, ne yapabiliriz Şimdi diye düşününce... Şimdi on düşünce... plak çalamıyoruz, sekiz parça çalıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok keyifli de konukları ağırlıyoruz. Evet. Yemede yanında yat dedikleri bir şey vardır tabiri <gülüyor> Doğru. Bizim konuklarımız da öyle. Ha, çok naziksiniz. Evet. E, son parça... Türk evet e, tam ertemelden gelecek. E, Bu ayın sonu. Evet Ekim sonu. Gelsin diyeceğiz. Ekim sonu. Burcu çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık ağzına sağlık. Çok keyifli bir e, sohbet oldu. Keyifli bir program oldu. senin de inşallah çok geciktirmedik. Yok çok teşekkür ederim. Ben de tanıştığımızda çok memnun oldum. Çok Biz keyifli. de aynı şekilde. Çok teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. İyi geceler olsun. İyi geceler iyi haftalar. Haftaya görüşmek üzere. Amen. Ben Ahmet Görsev. Ben Atilla Aygin'im. Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız.